Bahçel Efendim hoş geldiniz programımıza. Her programda çok değerli isimleri, çok özel isimleri konuk etmeye çalışıyoruz. Bize ilham verecek yaşam öykülerini sizlerle buluşturmaya çalışıyoruz. Ve konuklarımız, değerli konuklarımız yaşam öykülerini programımızda bizzat kendileri anlatıyorlar. Bugün de yine özel bir konuğumuz bizlerle birlikte. Gerçek bir usta bizlerle birlikte. Bakalım nasıl bir yaşam öyküsü bugün bizleri bekliyor. Biz de merakla... Bekliyoruz aslında kendisinin anlatacaklarını. Sevgili Adnan Süsler bizlerle bekliyor. Adnan Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Hanım. Çok teşekkür ediyoruz programımıza konuk olmayı kabul ettiğiniz, Bugün yaşam öykünüzü bizlerle paylaşacaksınız. Çok mutlu ettiniz bizi. Öncelikle bunun için size kocaman teşekkür etmek istiyoruz. Ben de size çok teşekkür ederim. Eksik olmayın. Sağ olun. Mesle kalmış öyküleri meydana çıkardığınız için. Ne güzel. Gerçi Adnan Süslerin yaşam öyküsü çok da gizli kalacak bir öykü değil ama yine de dinleyicilerimizle buluşturmak için bir fırsat oldu ve biz sizinle yolumuz kesişti. Çok da mutlu olduk. Sormak istiyorum o zaman ben Adnan Süslerin yaşam Buyurun. öyküsü nerede, ne zaman, nasıl başladı? Vallahi benim doğum bir, 1957 Ankara'da Ankara doğumluyum. Ankara Yenimahalle ilçesinde doğdum. O işte okul okul zamanı, çocukluktan sonra ilk o aklımızın erdiği dönemlerden itibaren de, babam da benim rahmetli Ankara ulus e, uluslararası esnaftı şimdi bizim biz, biz aslında Rumeli'yiz Anne babam Rumeli'den göçmüş makinaya göçmeniz evet. bizde bir usul var bizdeki usul şu efendim çocuk okula başlayıp akli bulaya erildikten sonra çocuk sokakta kalmaz okul harici esnaf çocuğu ise dükkana gitmek zorunda çünkü terbiye orada başlıyor. Okul hariç, eğitimde hariç ailenin verdi terbiye. Aileye baba esnafsa esnaf çocuğu sokakta gelmez. Ayıp. O zamanki anlayışı herhalde buydu. Büyüklerimiz herhalde böyle uygun gördü. Dolayısıyla ben okul 3 bilemedin 4'ten sonra cumartesi günlerim yok. Neredesin? O zamanlar okullar yarım gün, cumartesi günleri öğlenden öğlendiysen saat 10'da gidiyorsun, 10'da çıkıyorsun. Sabah çısan, sabah gidip 10'da çıkıyorsun. Ondan sonraki hayatın zamanınız dükkanda geçiyor. Evet. E böyle baba işte baba izin ver işte şu, oğlum sen ayıp, çok evdük dükkana gelmen lazım. Dolayısıyla bizim biz aklımızı hakkımız erdi. Kendimize yerine kadar okul ve dükkan arasında geldi geçti. E, tabii ki mahallede oynadığımız, aslında mahalle o daha güzeldi. Adam Her bey şey, tam doğru soracağım. Dükkan. Yani aslında dediğiniz gibi Balkan göçmeni bir ailenin, Makedon göçmeni bir ailenin çocuğusunuz. Ankara'da evet, Yeni Mahallede hayata gözlerinizi açıyorsunuz. Evet, evet. Ve çocukluğa dair hatırladığınız, az önce söylediğiniz gibi o dönemlerde esnaf çocuğuysanız özellikle o kültürle büyümesi için. Yani aslında bir çocuğun yetişmesinde o dönemde çırak olması bir başka esnafın yanında evet, e, o evet. terbiyeyi alması, o kültürü alması evet, evet, bir gelenek evet. halinde. Ve bütün esnaf evet, çocukları evet. da aynı kaderi paylaşıyor aslında dediğiniz gibi. E, ve abi. siz çocukluğunuza dahil hatırladığınız e, esnaf yanında yani dükkanda geçen zamanınızı hatırlıyorsunuz ama e, o zamanların Ankara yeni mahallesi nasıldı? E, nispeten kısa da olsa bir çocukluk yaşadınız mahallede diye düşünüyorum. O çocuğun gözünden tabii, bize tabii. birazcık odanı var mısınız? Tabii şu O zamanki mesela... E, okul okuldan çıktıktan sonra ki, zaten cumart günleri için söylüyorum ben evet. okuldan çıktıktan sonra o gün mahalledeysek sabahçı öğrendiysek yani neyse, boş vaktimize e, mahallemizdeki aylara göre mesela diyelim ki e, bahar aylarında o zamanki evlerde hep bahçeler var evde ağaçları var e, bah, mesela bizim kayının karşısında rahmetçi Şükran amca vardı onun kaysa ağacı vardı o zaman çağla, tam çağlar zamanı Mayıs'ta Bahçeye giremiyorsunuz, bahçe izin vermiyor. Ne yapacağız? Ee, Çağla aracının altında üst top oynuyoruz. Atıyoruz topları, vuruyoruz. Çağla'ya yer düşsün diye. O bizi çıkıyor, kol alıyor bahçeden, bağırıyor. Biz kaçıyoruz. Arkada bir iş niyalde teyze vardı. Onun kirazları vardı yine bu aylarda. Kirazlar bahçeden arkadan ee, bahçeye gidip onları çocukluk olarak büyük bir marif etmiş, büyük bir işmiş gibi. İşte böyle bu, bu böyle bu havada işte bisket oynamak, top oynamak, Bostonlularımızda efendim atlı oynamak, o zaman Kobe filmleri çok meşhur, kovuculu oynamak birbirimize yarış yapmak, gazoz kapana toplayıp onlarla oynamak, efendim kalsi çekirdeğinden bisket oynamak, bisket bulamıyorsunuz ki, bisket bulsanız çünkü cam bu değerli bir şey o zaman yok, evet. kalsi günekleri toplayıp onları bisket gibi oynuyorduk, gazoz kapandan oynuyorduk. Mesela bir ahmetli amca vardı bizim Ankara'da Ankara'dayken ee, silo vardı Ankara'da o da çalışıyordu. Şimdi o bizim mahallenin babası. Şimdi bizim babalarımız daha geç geliyor O bizim daha memurlu, şimdi mahalleye erken gidiyor akşam beş gibi çıkıyor. Hava güzel dışarıdayızsa eğer biz yakalarsa bisket oynarken o kumaram alışacaksınız diye bizi kovalar, bisketlerimizi elimizden alır evine götürür. Onda bir oğlu vardı Ömer bisketleri tabii o oynama yeriydi oynaması. O lan ama onlar da bizim ufak. O zaman şehir kokulu 5 6 gibi gidiyoruz. Dışı e, veya orta bir gibi. E, Ömer çıkıyor yanımız elinde bisketlerle. Biz Ömer'e döv bisketle, bisketlerle. Çünkü bisketler bizim. Tamam diyor iyi. Bisketlerle sektaş sahiplerine dönüyoruz bisketler. Sektaş. Ömer amca bize kayıklar. oynamaya evet. devam ediyoruz. Yani Anladın belki ki. Böyle... Bir yandan dediğiniz gibi mahallede e, Kaysi çekirdeklerinden misket oynayan Bir Adnan evet, var evet. E, Ve günün birinde babanız esnaf olduğu için Sizi de bir esnafın yanına Çırak olarak veriyor evet, e, evet. Kaç yaşındaydınız ve ondan sonra Hayatınız i̇şte nasıl değişti okul, neler ilk oldu İlkokul 3 ilk veya 4 de ben bu olaydan sonra Ortaokuldan sonra Şimdi rahmetli babam Ben ortaokulu bitirdim Şimdi babam diyor ki Rahmetli oğlum dedi, Ortaokuldayken sen artık dedi e, okuma okumayı öğrendin. Sen artık sanatsın. Baba ben okumak istiyorum yoktu. Sen dedi artık meslek sahibi olman lazım. Beni e, işte 1970 71 senesinde e, orta sonda bir e, Ankara'da yine Ulus'ta pardon Kızılay'da e, rahmetli Adem Güngenci vardı. Babası rahmetli Apturan Güngenci Atatürk'ü saatçisiydi. Evet. O da, onlar da eski Balkan görüşmelerinin 1915'te gelmişler. Onların yanına verdi. Ar Dayım arkadaşı ben sanatçı olacakmış. Ya ben baba ben şimdi gittik biz başladık. Gidiyor işte ciddi ciddi. Şimdi ben sen gibi bir başla bakalım dedi. Ya şimdi okul bir yaz saatinde verdiler. Okul açılacak ben devam edeceğimi bekliyorum. Yaz saatinde bitti. Anne diyorum okula gideceğim. Yok oğlum sen git birazdan bakalım ne olacak. Baban işte konu konuşacak, konuşacak. Ya bir oldu, iki oldu, üç oldu. Bir ay oldu. Anne ben ağlıyorum okula gideceğim diye. Ortaokuldayız. Orta, orta, orta sonda. Dedi yok dedi sen dedi. Saatçı olacakmış. Nasıl saatçı olacakmış? Baban dedi öyle istiyor dedi. Saatçı çok güzel meslekmiş dedi. Allah Allah. Valla aşağıya vererek derken abi böyle böyle hem okula gittik hem şu derken biz ben aslında Kerem abi saatçi olduk. Biz böyle istemerek istemerek saatçi olduk abi. Atatürk'ün yani. saatçisi olan bir ailenin yanında onların, evet, evet, onların evet. dükkanında çırak önemli. olarak başladınız evet, evet. Çırak ve ortaokula oluyor. gideceğinizi yaz tatilinde sadece evet. çalışıp devam edeceğinizi düşünürken evet, evet, aslında evet, babanız evet, sizin evet, adınıza evet, karar şey. veriyor ve sizin sahici olacağınızı kararlıyım. Ya işte o zamanki, o zamanki abi ne bileyim o zamanki e, bizdeki yetişme tarzımı o zamanki çürdü. Maliye karşı gelmek de yok ya böyle ben yapma et falan gibi bir şeyler de olmaz. Bağam kapı dönmüş, çay da yok ama bağımın ağırlığı çok daha etesin. Annem bir derse baba ama baban, baban kızar. çok korkardık. Evet. An, Peki ben bağımı dövdür atlamam hiç. Hiç ben bağımı tokatını atlamam. Aman bey Demek ki o zamanki ailelere yetişme tarzı çok, bence çok daha bugüne kadar çok daha iyiymiş. Evet. Çok daha güzelmiş. Peki siz ortaokulda orta son derken okulu bırakarak başladınız bu mesleğe ve e, saatçi olarak, saatçi çırağı olarak başladınız evet, mesleğe. Evet, evet, evet, e, evet. O günden sonra okulda e, o gün bugündür aslında bu mesleğe devam ettiriyorsunuz. Sonrasında evet, evet. neler oldu? Ee, sonrasında neler yaptınız? Uçurum hayatı da... nasıl aktı? Nasıl devam etti? Valla sonra da nasıl oldu? Oldu. Ben saatçi oldum. Kağıtlarım. Ramet Usta der, "Mehmet, tabi istemiyorum. Saatçi bende olmayacağım kendi kendime." diyor ustam oğlum diyor hani ay ayakta bekliyorum. Çilingirata çalışıyor. Ayakta bekliyorum. Beni seyretçen diyordu. Beni seyret bu meslek diyordu. göreceksin. Tabii seyrediyorum tezgahın başında. Çocuğu zaman 13 yaşında 14 yaşında işte. Yani seyrediyorum ayakta ayakta. Tabi ayakta dururken bakarken uyukluyorsun böyle şütlerdi. Hatta gibi ayakta uyuma makinelerdi. Onu hiç unutmam. Tabi yani ilkiliyorsunuz. E, ustanız korkuyorsunuz siz ufacık olay ona gibi. İşte ondan sonra olay başlayınca böyle e, o aşağıya ver yukarı işte. Onu yaptık bunu yaptık derken bir baktık ki bir zaman gelmiş geçmiş bir saat olmuşuz başladı Sezgah'ta işler yapmaya. Ondan sonra işte, zaten kendi kendi akışına göre. 1975'te biz ayrıca sonra İstanbul'a göç ettik. Onun yaşında 18 falan. İstanbul'a göç ettik. Sonra burada İstanbul'da ve bir saatçiye tekrar tabii kalkıp alışmaya başladık. Ondan sonra hayat işte böyle bu iş bugüne kadar geldi. İşte hayat devam ediyor. Çalışıyoruz, ediyoruz. Tabii ki 1975 Ayatmışsın yılında de. 18 yaşına kadar Ankara'da aynı yerde devam ettiniz, aynı otelin yanında evet, evet, devam Ankara, ettiniz. Evet. Orda Ankara. Evet. O i̇şte 1975 Ankara'dan ayrıldık biz. Aynen. O, Ankara. Ayrıca komple ayrıldık. Dolayısıyla o zamana kadar İstanbul zaten ya. kalfa olmuştunuz. Sonra İstanbul'a gelince de bey olmamız. Tabii ka, ka, kalfa yani ya kalfa'msı olmuş. Yani tam bizim meslek usta olmak kalfa olmak zaman isteyen bir şey. E, o zamana göre işte kalfa yani kalfa işte o seviyeye gelmiştik. Evet. O seviyeye gelmedik, dört o seviyeye gelmiştik. Dolayısıyla işte. Orada Ankara'dan sonra yani. Beyoğlu, İstanbul nasıldı? Yani o anda anda, Ankara'da doğmuş büyüdünüz, sonra Beyoğlu'nda ben başka beyoğlu. bir dünyaya tabii geldik. Biz İstanbul'a, İstanbul'da hemen geliyordum teyzem vardı rahmetli Fatih'te. Tam yani biz de oraya geldik yerleştim. Ama bir tabii İstanbul'da biz yaz tatiline geldiğimiz zaman daha ufaklardan işte, ufak dururken yaz tatili olunca ya ilk okulu otobayı derken evet, o o zamanlar gelip gidiyorduk. Daha işe başlamadan bir kasvet gelmiştik öyle annemlerle falan babamlarla bir, bir bir hafta on gün kalmıştık. Tabii geldik bize çok böyle farklı bir yer geldi İstanbul'a, Ankara'dan sonra Ankara o zaman daha Şen gibi değil, İstanbul değil ama yine burada deniz var farklı. En büyük en büyük bizim gezmemiz arkadaşlarla yani ben üç üç kardeşim vardı o zaman. onunla en büyük bizim gezmemiz en büyük zevkimiz Galata Köprüsünü bol tutmak. Orada bize çok değişik, çok enteresan geliyordu. Ankara'dan gelmişim. Balık balık hesabı, deniz hesabı yok tabii. Burada böyle altı köksüne, olta sallamak bize hep enteresan gelmişim. Öldü burada, bir hayat oldu işte. Ondan sonra işte işte, işte hayat, her şey birbirine kovaldı. Askerlik geldi, askere gittik geldik. Sonra askerden sonra iş hayatına bir iş yeri sahip olmaya çalıştık. Onda B10'da, yine B10'da olduğum yerde şu andaki yerimdeyim. Orada 1980'de de orasını açtım. O günden beri de bugüne kadar 1922 Şubat, Şubat o günden bugüne kadar da aynı yerde e, mesleğimi sürdürüyoruz. İşte tabii ki bu işin içinde bize e, bu meslekte şöyle bir şey oluşuyor zaman içinde. Bu meslek zanaatkarlık, işte burada tabii biraz e, kelime oluyor. Sanatkar mı, zanaatkâr mı oluyor? Zanaatkarlık Zaman içinde insana sebat etme öğretiyor. Sebat oluyorsunuz. Bazı şeylere e, razı oluyorsun, Te, tevekkül ediyorsun e, Bu bana yeter diyorsun Meseleni güveniyorsun, meseleni verdiği bir güvence var. Bugün ben Allah aşkına herhangi bir şu aşma bile ben bugün çıksam, hiçbir şeyim, ikramda kapatsam, çıksam, emin önde mendir atsam, içine iki tane saat malzemesi koysam, ve yine ekme paramı çıkarırım. Onlar bir korkum yok. Ama yeni nesile bakıyorum da böyle yeni nesilde bu beğenmemezlik hemen her şey olsun bir anda olsun. E o bir anda olmuyor be abicim hayat bir anda kimseye bir şey vermiyor. O bir anda bir şey olan zaten bir anda yine gidiyor. Bir Kısa yoldan olur, zengin olunmuyor mu? Nasıl efendim? Kısa yoldan zengin olunmuyor mu hızlıca? Beceremedim, bilemeyeceğim de be kardeşim. Ben beceremedim evet. bunu. Yani ben bunu becereseydim becerirdim ben, yani. hem de kısa oda becerirdim. <gülüyor> ben yapamadım. Kısa yolda zengin olmak demek e, dürüst insan kısa zengin olamaz ya, yani. çok zor. Peki yani, siz az önce söylediğiniz ben... adnan Bey. Az önce söylediğiniz çok kıymetli bir şey var aslında. Yani zanaatkar olmak, sebat etmek, yıllar evet. içerisinde aslında bir mesleği hakkıyla yapmak, o mesleğin ustası olmak hayata karşı başka bir özgüven duymanızı sağlıyor. Yani e, biliyorsunuz ki tabii, tabii. artık o altın bilezik benim kolumda. Dolayısıyla e, ben hayatta karşı ne durumda olursam çok. olayım paramı kazanacağım, hayatımı e, idame ettireceğim problem yok, problem bir yok. işim tamam. var diyorsunuz. Dolayısıyla Mesela... Bu siz aslında 1980'den bu yana yolunda kendi dükkanınızda yani geriye dönüp şöyle baktığımızda 42 yıldır aynı dükkanda öncesinde saydığımızda toplam kaç yıldır diyelim bu meslektesiniz? Vallahi 71'den beri sayılıştı işte, 71 yılı 71'de çıraklığa başlamışım ya yani, bu tezgah oturmuş sayayım kendimi 30'u yurtmuşum o günden beri 30'u yutuyoruz. 50 seneyi aşkın süredir evet, evet, evet, saat evet, tezgahının o. başında saat evet, tamir ediyorsunuz. Evet, Hayatınızı evet, bundan kazanıyorsunuz. Evet, çırakla beraber. Evet, evet, 40 seneden fazla süredir de aslında Beyoğlu'ndasınız. Evet. 1975'te Beyoğlu'ndan geldik. Biz o günden beri hiç ayrılmadım ben. Geldiğimden beri Beyoğlu'ndayım. Hiç ayrılmadım. Valla işte bu meslekten dolayı Allah şükür bir sıkıntı yaşamadık. Çalışınca oluyor. Bugün bana şöyle bir mesleğim bizim tamirle uğraşan insan Elemeyle uğraşan insanım. Şöyle bir şey oldu. dükkanı DTM'e geldiler Maliye Bakanlığından defter dallıktan. Bu gün dükkan sayacağız. Kaçak saat var mı yok mu Saydık, De satış dükkanla şu an müşteri almıyor. Tamam almayacağız. Dükkan komple sayılır bitmek saatte sayında. Onu bu sayında tamamladılar. İki tane gençti benim bana göre o zaman da. Bu Rametli Adnan Kahveci vardı Maliye Bakanı. Evet. Onun, o ölmüştü. Öldükten sonraydı den işte sayın rahatsıztım dedim şey bittim bittim dedim şey bizle biraz şey ikram edim dedim. Bu rüşvete girmez zaten dedim. Güldüler her neyse. Değilmiş, şu anda siz dedim. Kimin adına geldiniz? işte bizim devlet defterdarlık yok dedim bana Maliye Bakanı Adnan kahre cinameti örmüştük. Onun adına Maliye Bakanı adına geldiniz. Doğru bu doğru. Çünkü yetkidir. bak benim yetkim bu. Şilsem iseniz benim sizin bunun asarsınız mali olarak maddi maddeden. ha bir ha bir hafta iki hata, üç hata olursun beni maddi olarak bitirirsin cezamı kesersin. her neyse ama burada sizin bir şeydim atladınız ah dedi ne attık burada ben dedim iracat yapıyorum iracat dedim aa nasıl yapıyorsunuz kızcağız var değil mi bakan efendi benim bu tezgahdaki elim santim aynı aynı tezgah çalışıyor. Burada ben dedim bana saatini getir, saatinizi getirdiniz. Ben de sen ki bu saatte zamanı olmuyor artık. Bu saatte imtihan atsın. Yeni saat alın. Yeni saat alacaksınız. Ve dışarıya siz saat aldınız mı? Dışarıya biz döviz ödeyeceğiz. mı evet. Eskide matıyorsun. Yeni alıyorsun. Ne oldu bir İhtanma fazla almış olsun. Ama ben dedim o simbolsans ithal saatinizi tamir ederek ben de bir ithalatı önlüyorum dedim. Bir miragata girerim. Aaa dedi. Ne kadar dedi. Nereden dedi. Ya dedim bu lütfen dedim bana rapor yazacaksın Diyeceksin ki sağa çağırdı ben denet dedim, Kontrol ettim. Lütfen altına da buraya yazar mısın dedim. Oradaki memur anıma. Neyse arada 15'ü geçti. Çağırdağ'la gittim dedi. Ya dağla. Çağırdık. Adnan Bey bunun gençliği çay ikramı dedi. Gittim bakın dedi. Raporu göre bakın. Altına dedi. dedi ben yazdım bir aynı şey dedi. Ben onda bir adam olsa diyor ki ben saat tamir etmekle ithalatı önlüyorum, ihracata destek veriyorum. Bunu ben yazdım. Belki bir okyan çıkardı. Altan imza, imza attım ben. Belki bir okyan çıkardı dedi. Böyle bir şey de başından geçti. Evet. Bu mesleğe ne kadar kıymetli aslında? Ülke ekonomisi açısından Çok. ne yaptığınız kıymetli. Yani adam mı? Olan... Bey süremiz hızlı da akıyor programımızın yavaş yavaş sonuna doğru da geliyoruz ee, şeyi sormak istiyorum son zamanlarda ben bir şey anlamadım ya <gülüyor> daha var vaktimiz birkaç dakikamız <gülüyor> daha var ama ee, şeyi sormak istiyorum son zamanlarda biliyorsunuz işte akıllı saatler akıllı telefonlar artık kol saatleri e, o kadar e, yaygın olarak e, kullanılmıyor da diyebiliriz. Eskiden herkesin saati vardı hemen hemen. Yani saatin olması, saat takmak başka bir kültürdü diye düşünüyorum. Ne düşünüyorsunuz son zamanlarda saat olan bilgi? Ama o kültür bilgi... gerisin gerisin gelecek Kerem Bey. Gelecek mi? Gelmek zorunda. Çünkü insanlar o kadar çok rahatlığa alıştı ki, o kadar çok insanlar tembelliğe alıştı ki. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bir saat aklını saat takıyorsunuz. Üç gün sonra sıkılıyorsunuz. Siz saati bir hizmet etmiyorsunuz. Ama normal bildiğimiz eski mekanik saatler konuda olsa su saati her gün kuracaksınız. yeni gelecek tam ayrılacaksınız. O saatin yeni gelecek camı çek camını temizlere getireceksiniz. O saat bir zaman sonra mekanik olarak hata yapacak, onu bir tamirciye getireceksiniz. Orada bir lira ekmek yiyecek. Siz o saatte bir meşhur olacaksınız. Şimdi... Hayatın her şeyinde hazır olduğu gibi onlar da hazır artık. Bozduğumu at yerine al. A, nereye kadar? Bu zengin bir ülkemiz. Her şeyi bozduğunca yeni almak zorundayız. İnanın ben ortakla giderken annem benim gömleklerimi dikerdi. Kendi dikerdi. Yakaları buldum, yakalarını ters çevirirlerdi. Bir daha bizi geldik. Hemen de elbise almak yoktu. Biz Ankara'da kalabalık bir aileydik şu aile olarak. En büyük dayı başlar başlardı. Aşağı doğru en ufana kadar e, hep her sene birer birer gömlek, pantolon, ceket falan ne varsa bir alttakine giderdi. Genel bakış çok ki tüketim toplumu giderek büyüyor ne yazık ki ve umarım ya, çok bir, bir yandan da çok, farkına varıyoruz aslında çok, tüketerek çok, bir yere fark ediyoruz. Evet biz senin gibi birinin kazanı gibi abiçi. İki kardeş birbirinin kazanı gibi. Biz öyle değildik. Evet. Biz dayı oldu, amca oldu, en, en işte e, halo oldu, kazakların gömleklerini giyerek. Orta okula gittik, ilkokula gittik. Efendim bayramlarda selamlarda. Bayramda bize bir tek e, önemli olan gün, bayram günde bir gömlek alır, Bir de önemli olan ayakkabı alınırdı bize. Evet. Her bayram ayakkabı alınırdı. Umarım, e umarım tekrardan tüketerek değil de paylaşarak büyüdüğümüz günleri görürüz Vallahi diye. Vallahi paylaşarak hmm. olması lazım. Yani insanların bir kere zaten... E, paylaştığın zaman mutluluk orada be kardeşim paylaşacaksın ki mutlu olasın evet. Adam bir peki çıyağınız var mı? bu mesleği devam ettirecek sizden sonra devam ettirecek birileri var Vallahi mı? Vallahi benim iki tane oğlum vardı İkisi de bu mesleği yapmak istemediler ben de okuma ben okuyamadım hem de içimde okuyakalan oldu onların da okuması için elinden geleni yapmaya çalıştım kendi gücüm yetti aklım verdiği kadarıyla onun için onları ben bir sanat sahibi yapmak zanaat sahibi yapmak istedim dükkan da almadım ki Bizim meslek mesela çok kartu meslektir. niye? Şimdi mesela ben o kadar ben de birikmiş saat malzemesi e, birikmiş müşteri potansiyeli var ki bu 40 sene içinde yani o o o malzeme tekrar kullanılması gereken malzeme var elimizde belki eski saat malzemesi ama inar mısınız? Şu son birkaç senedim ne kadar genç böyle genç 35-40 yaşlarında arkadaşlar varsa hepsi gelip bu saati babamdan kaldı, bu kaldı. Bu saati tekrar onarır mısınız? Restorasyon yapar mısınız? Tekrar kullanmak istiyorum. İnsanlar da bir şeyin bir teknolojinin bir sonu olmadığını anladı. Eski dönemler özlem gideri aslında. Baktı evet. zaman. Bu saate mesela. Saatte bu daha çok öne bir başladı. Ne e güzel. Ben de malzeme kullanmak, kullanacak malzeme, hep şeyler. Bunlar çok güzel şeyler. Bu dönüş eski bir özlem var çünkü insanlar artık teknoloji nereye kadar abi sonu yok ki telefon alıyorsunuz bakıyorsun 6 ay sonra bir yüzü çıkmış ama sonu yok telefon alıyorsunuz telefon alıyorsunuz nereye kadar çok kıymetli mesajlar veriyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Ve ya, süremizin gittim? de dediğim gibi sonuna geldik. Bu keyifli sohbeti hiç kesmek istemem ama e, biz ayrılan süreyi tamamlamak üzereyiz Adnan Bey. E, son olarak Peki, dinleyicilerimize Bey, ne söylemek isterseniz bir sizden son mesaj rica edeceğim ve dinleyicilerimizden sizi ziyaret etmek isterlerse saatlerini getirmek isterlerse ya da bir çayınızı <gülüyor> içmek isterlerse sizi nerede bulacaklar? Onu da Efendim, rica edeceğim. Efendim ben e, istikancı adres verebilir miyim? Tabii ki verebilirsiniz. Buyurun. Ben İstiklal Caddesi Sadra Sokak No. 14'te Saatçi Adnan Zaten Çıkın Taksim'e Saatçi Adnan diye bağırın, semen yönlendirirler <gülüyor> Dolayısıyla yani kolaylıklı bulabilirsiniz Adnan Bey efendim. Peki son olarak ne söylemek istersiniz Adnan Bey bizlere? Bana e, zamanın değerini bilin Zaman çok kıymetli Bu size avuçlarınızla içine susunmuş bir arbağandır Evet çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Bugün yaşam öykünüzü bizlerle paylaştığınız 50 yıl aşkın süredir saate adanmış bir ömrü paylaştığınız bizle. Biz sizi tanıdığımız için çok mutlu olduk. Çok teşekkür ah, ediyoruz. Cami. Teşekkür Evet efendim bugün programımızın konu sevgili Adnan Süsler'de Adnan Bey 50 yılı aşkın süredir 50 santimlik bir tezgahın başında saatlere yeniden hayat veriyor ve kendisinin anlattığı gibi aslında ülke ekonomisine de bambaşka katkılar sağlıyor. Belki ülke ekonomisine sağladığı katkıların ötesinde bir kentin tarihine İstiklal Caddesi'ne ya da bugün hala İstiklal Caddesi'nde o küçücük dükkanında yaptıklarıyla ettikleriyle bir tarihe hepimizin tarihine toplumun tarihine de bambaşka anlamlar yüklemeye devam ediyor. Zaman hızla akıp geçiyor. Kendisinin söylediği gibi zamana sahip çıkın ve onun kıymetini bilin. Umarım zamanla bizler de böylesine değerli insanların, Adnan Bey gibi e, meslek erbapların, zanaatkarların, ustaların, değerli ustaların kıymetini daha çok anlarız, daha çok biliriz. Tüketerek değil de az önce de söylediğimiz gibi paylaşarak büyüyeceğimizi daha iyi anlarız zamanla. Biz bugün kendisini sizlerle buluşturduk. Çok mutlu olduk efendim. İki hafta sonra salı günü saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde yeni bir